Birinci öğrenci Savaş Bayındır, ikinci öğrenci Ömer Akbaba, üçüncü öğrenci Mücahit Kaya, öğretmen Ural Arısoğlu. Neredesin abicim ya? Sabahtan beri seni bekliyorum. Ağaç oldum ha. Görmüyor musun dışarıdaki havayı? Anca gelebildim. Böyle devam ederse kar bir hafta tatil olur okullar. Ne güzel söyledin abiciğim, şiir gibi. Ali, şu karşı sınıfına maç yapalım diyor. Ne dersiniz? Maç mı yapalım diyorlar? Ya bu adamlar nasıl insanlar böyle? Geçen ay yaptığımız maçı unuttunuz mu? Abi bu adamlar çok sert giriyor ya. Hani ayamsızlıyor. Ben bir daha onlarla oynamam abi. İyi de sen de bu meseleyi uzattın, uzattın kardeşim. Çocuklar kaç defa özür dilediler senden? Vallahi doğru söylüyor. Hem yakında okul takımı seçmeleri olacak. Bizim için iyi bir antrenman olur. Ben oynamam abicim. İsterseniz siz oynayın. Neyse ben sınıfa çıkıyorum. Bizim öğretmen şimdi gelir. Aa, sen plastik ile 5 kilo patatesleri getirdin mi? Yo getirmedim. <gülüyor> Vallahi benim aklımdan çıkmış. Abicim dün özellikle 2-3 defa söyledim. Nasıl unutursun? Hatta bu hafta öğretmen ne derse onu yapacağız diye söz verdik ya. Hatırladın mı? İyi de abicim ne yapacak onca patatesi? Pazara götürüp sattıracak mı yoksa bizi? Gidip öğrenelim bakalım. Yalnız ben manama uğrayıp şu patatesleri alıp geleyim. Sınıfta görüşürüz. Görüşürüz abicim görüşürüz. Görüşürüz abicim. Evet arkadaşlar. Herkes patateslerini getirdiğine göre başlayabiliriz. Şimdi. Bugüne dek affetmeyi istemediğiniz her kişi için bir patates alın. O kişinin adını o patatesin üzerine yazıp torbanın içine koyun. Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin bu torbaları yanınıza taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken sıranızın üstünde hep yanınızda olacak bunlar. Abicim bu ne böyle ya? Taşı taşı kolum koptu ha. Anlamadım ki. Edebiyat mı öğreniyoruz yoksa hammallık mı? Şuna bak sadece bizim sınıftakilerde var patates. Diğerleri nasıl eğleniyorlar? Haklısın abicim. Haklısın. Okula patates taşı. Eve patates taşı. Dün bizim Ekrem'in doğum gününe gittim. Kapıdan içeri girince vay bizimki hediye olarak patates getirdi diye başladılar gülmeye. Karizma yerlerde abicim. Bakın arkadaşlar biliyorsunuz söz verdik öğretmeni. Hem bugün tam bir hafta oldu. Şişt, tamam, tamam. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam. Günaydın arkadaşlar. Sağ, Sağ ol. ol. İyice meraklandınız herhalde. Ee, hocam, bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor ama. Hocam, patatesler kokmaya başladı. Vallahi insanlar tuhaf gözlerle bakıyorlar bana artık. Hem sıkıldık hem yorulduk. Söylediklerinizde haklısınız çocuklar. Anladığım kadarıyla hiçbiriniz patatesleri neden taşıdığınızı anlayamadınız. Size bir hafta boyunca patates taşıttırdım. Çünkü gördüğüm kadarıyla hoşgörüsüzlük iyice yayılmakta. En küçük tartışmayla bile birbirimizi kırıyor ve günlerce küskünlüğe devam ediyoruz. Aslında bizler affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz. Kendimize ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir lütuf olarak düşünüyoruz. Halbuki affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir.